Efendim 20 Ocak 2023 e, Ocak ayının 3. programı sanıyorum ve e, 95.0 Açık Radyo'da e, yeni bir Önce Sağlık programında birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi konuklarımızı tanıtmak için ben Ayşe Gül'e sözü mikrofonu bırakayım. Evet Ayşe Evet e, destekçilerimizi de bir taraftan dinliyorum bugünkü destekçilerimiz bir oyuncu evet. ve bir meslektaşımız onları da selam gönderelim. Ee, bugün galiba bütün İstanbul Fakülteler toplandık gibi oldu. Ee, herkesin e, buradaki herkesin e, mezuniyetine, e, uzmanlığına, e, doktorasına baktığımızda İstanbul Tıp Fakültesi e, çıkıyor karşımıza. Tabii Selim hocamızın e, bir de Belçika durumu var. Onu saymıyoruz. E, e, ben tanıtayım. Çok da e, heyecanlıyız konuklarımızla ilgili. E, yeni yeni bilgiler öğreneceğiz. E, çok da sorumuz var. Hemen tanıtıyorum. E, konuklarımız Doktor Banu Taşçı Presko e, konuğumuz. E, kendisi e, nöroloji uzmanı. E, kronik enfeksiyonlar, e, migren, fibromiyacı ve beslenme ilişkisinde sorgulayan bir bilim insanı. Ee, bir diğer önemli, değerli konuğumuz Doktor Sıla Akan ee, Öncelikle mikrobiyoloji alanında Ardından enfeksiyon hastalıklarında e, Uzmanlık çalışmalarını Yapan, şu anda da akademisyen olarak Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan Sıla Akan da konuğumuz ee, Uzun uzun uzun COVID konuşacağız Uzun uzun uzun bunların Beslenme ile ilişkisi, uzun COVID Sendromu, aslında Gündelik hayatta çoğu kişinin yaşadığı Bazen yaşadığı ama fark etmediği konuları da konuşacağız. Sorumuz çok. Evet, e, Ayşegül'un belirttiği gibi konuklarımız Doktor Banu Taşçı Fresko ve Doktor Sıla Akan, kendilerinin e, akademisyen kitabılarından çıkan Kronik Korona enfeksiyonu ve sonrası büyük yorgunluk, nedenler, niçinler, çözümler isimli kitabından da e, e, kitabına da değineceğiz. Ben kendilerini bir toplantıda dinleme olana buldum ve onun üzerine Ayşegül'e önerdim zaten acaba bu iki bilim insanını konuk olarak alalım mı diye kendileri de kırmadılar bizi kabul ettiler vakit ayırdılar özellikle sevgili Sıla ile ben İstanbul Fakültesi'nde bir süre beraber çalıştım. Çalışma arkadaşımdı. O Sıla beni kırmadı. Sağ olsun Sayın Fresko da öyle. Evet bu e, kronik yorgunluk tabii hani e, koronavirüs pandemi bitiyor mu bitmiyor mu Covid ne oluyor e, gündemden Türkiye'den kalkıyor deniyor ama Hiçbir yerden kalkmayacak bir özelliği ya da bir başka tablosu var bu Covid enfeksiyonunun long Covid uzun Covid gibi ve yazarların sayın Fresco ve Akan'ın büyük yorgunluk diye tanımladıkları bir tablo. Şimdi bu iki konuyla ilgilenen bilim insanları biz gerçekten bu tablo Türkiye'de var mı? Varsa ne kadar görülüyor? Bütün bunları konuşacağız. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Evet Ayşegül, sizi yine sana bırakayım. Sen başla istersen. Evet kitaptan aslında başladık belki kitabı konuşarak da başlayabiliriz ee, ben biraz e, açıklamalarını da izledim Sıla Hanım'ın da Banu Hanım'ın da ee, belki kitaba geçmeden sadece şunu sorabiliriz birey özelinde değil e, daha global düzeyde e, Covid-19'u konuştuk çok da konuşmaya devam ediyoruz ve Sıla Hanım'ın açıklamalarında gördüm. Tropikal hastalık risklerine işaret ediyordu. Sizce COVID-19'dan sonra, COVID-19'dan tamamen bağımsız bulaşıcı hastalık risklerimiz var mı? Veya Dünya Sağlık Örgütü her yıl yayınlar, sağlık riski. Sizler çok deneyimli hekimler olarak dünyanın sağlık risklerini bundan sonra ne olarak görüyorsunuz diye sormak istiyorum. Evet. Nereden başlayalım? Sıla'dan başlayalım. Sıla Hanım'dan başlayalım istersen. Sen de, evet. Ben de çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Birlikte olmak her zaman çok keyifli. Selim Hoca benim hep hocamdı. Çok Gerçekten güzel günlerde, eve girdik birlikte de çalışmaya devam etmek çok büyük bir zevk ve onur veriyor. Şimdi ile ilgili çok değişik bir dönemden geçtik gerçekten. Yani SARS-CoV-2 virüs olarak da değişik bir virüstü. Bir zoonoz olmasının da bunda etkisi var tabii ki. Ama bizim bütün dengeleri de aynı zamanda bozdu. Yani gidişatı için, bir virüs için uzun süre önemli sonuçları konuştuğumuz günlere geldik. Bunun dışında da diğer virüsleri de biraz daha abartılı bir şekilde görüyoruz. Diğer etkenleri de gene biraz daha farklı bir şekilde görüyoruz. Bunda sizin de bahsettiğiniz gibi aslında tropikal e, ortamların değişmesi yani aslında küresel ısınmanın işte hava kirliliğinin, yağmurların e, vesaire bütün hepsinin de bütün bu işte virüsler, bakteriler mantarlar, parası için üzer üzerinde etkisi var ve onların yaşam döngüsündeki aradaki vektörlerin de yaşam döngüsünü değiştirdiği için işte kereler bitler e, vesaire bunları da değiştirdiği için aslında Bütünyle etkili oluyor. Biz her sene aslında derslerde böyle yine yeniden ortaya çıkan enfeksiyonlar diye yani ortaya çıkan daha gündeme gelen bir ortam bulup coğrafi konum açısından, işte iklim şartları açısından bulan etkenleri konuşurduk. İşte bu bazen Kırım-Kongo olurdu, bazen işte domuz gribi olurdu vesaire. Bu her sene biraz değişirdi ama tabii COVID bunu üç senelik bir süreç içinde bambaşka bir yere getirdi. Ve viral enfeksiyonlar şu dönemde özellikle yani SARS-CoV-2 bir yandan işte o Omicron varyantının çok çeşitli kollarıyla değişik yerlerde ortaya çıkıp devam etmesiyle rağmen yani devam etmesine ile birlikte. Bunun dışında işte influenza'ya olan biraz daha antikor cevabımızın düşmesi, bu dönemlerde aslında bütün sonunum yollarına karşı özellikle önlemlerle de biraz korunmuş olmamız, vesaireyle birlikte RSV, influenza, bütün bunlar e, tekrar karşımıza çıktı ve daha kuvvetli ve daha biraz daha baskın şekildeler. Birbiriyle yarışıyorlar adeta. Çok daha işte bir adenovirüsü virüsü mesela yatırıp hastanede adenovirüs enfeksiyonu olan bir kişi hastaneye yatırmamız gerekebiliyor. İşte influenza çok fazla sayıda. SARS-CoV-2 de çok ve e, hani o e, o da kendi içinde e, farklı seyirlerde yine devam ediyor. Yani böyle çok değişik bir yerdeyiz ve her zaman için aslında böyle yeni ortaya çıkan özellikle viral etkenler bunlar biraz daha bu şekilde çıkıyor. Bunları hazırlıklıydık ama bu sene biraz daha farklı bir seyir var ve önümüzü görmek için de hep sıkı bir takip etmek gerekiyor. SARS-CoV-2'yi de aynı şekilde aslında takip etmemiz gerekiyor. Hani ne kadar farklı varyant olsa da Sonuçta bütün bu varyantların da farklı seyirleri var. Yani Çin'deki seyir başka bir şekilde, Amerika'daki seyir kol daha doğrusu başka bir şekilde gidiyor. Ama sonuçta çok da korkacak bir şey şu an için yok diyebiliriz. Çünkü o varyantlarda bizim kısmi bağışıklığımız var sonuçta ve aynı varyantlardaki o patojenik şeyde çok yok gibi duruyor mutasyon. Peki çok teşekkürler ama özellikle bu tabloyu çerçevelerini çizdikten sonra isterseniz yavaş yavaş bu long covid kısmına geçelim. Ve burada sözü belki Sayın Banu Taşçı Fresko'ya ver vermek uygun olacak. Hocam bir nörolog gözüyle siz koronavirüs enfeksiyonlarını ve daha sonra da özellikle bu long covid'i nasıl görüyorsunuz? Biraz sizin bakış açısınızı buyurun efendim. Merhaba. Teşekkür ederim davetiniz için. Ee, şöyle covid geçti ama e, ya geçmedi zaten ama hani geçen geçiren insanlarda bile izi çok ağır bir şekilde kalıyor maalesef. Ee, hastaların yarısından fazlasında uzun covid e, görülüyor e, ve ben e, muayenehanemde hasta görüyorum. E, özel hasta görüyorum. Hastalarımın Yarısından fazlası uzun COVID hastası. İki türlü görüyorum ben hastaları. Bir, bir grup e, hiç daha önce şikayeti yokken e, e, fibromiyajı veya kronik yorgunluk veya migren e, veya mastürcesi aktivasyon sendromuyla e, karşıma gelebiliyorlar veya kendileri bunu böyle ifade edebiliyorlar. Diğer bir grupta zaten fibromiyajisi ve e, kronik yorgunluğu olan Zaten migreni olan zaten alerjisi olan hani normalde de çok çok sağlıklı olmayan veyahut da e, gerçek sağlığı yaşayamayan insanlar korona geçirdikten sonra koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten sonra çok daha şiddetli e, bir şekilde bulgularının e, geri geldiğini ve bir türlü tedaviye yanıt vermediğini ifade ediyorlar. Bir de bir üçüncü grup var. Ee, o da e, Alzheimer ve Parkinson hastaları. Bu hastalarda e, koronavirüs öncesinde ufak tefek yakınmaları varken, koronavirüs geçirdikten sonra e, belirgin şekilde hem demans bulgularının hem de Parkinson bulgularının arttığını ifade ediyor hastalar. E, yani benim açıkçası yani korona geçecek gidecek belki bir gün ama uzun vadede uzun COVID ile daha çok uzun süre uğraşmaya devam edeceğimiz hissindeyim ve görüşündeyim ve pek çok hekim de bu konuda çok bilgili değil böyle bir problem de var hastaların bulgularını ciddiye almıyorlar zaten sanal ortamda hastaların en büyük şikayeti kimsenin onları ciddiye almaması bu zaten fibromiyajı ve kronik yorgunluk hastalarının en önemli şikayetidir yani herkes işte ay psikolojik işte e, biraz dinlen geçer gibi önerilerde bulunurlar e, uzun covid hastalarda aynı şekilde ciddiye alınmamaktan ve yakınmalarının e, nedeninin bulunmamasından e, çok şikayetçiler bu bu verdi evet biraz önce sevgili Sıla da bahsetti şimdi yedek alışa geldiğimiz solunum yolu enfeksiyonların nedenlerinin içinde Olça farklı davranan pek bizim bilmediğimiz ya da beklemediğimiz davranışı olan e, hastaları farklı biçimlerde etkileyen bir virüste karşı karşıyayız. Ama sizin verdiğiniz oran Covid geçişenlerin yüzde ellisinden fazlasına Long Covid'in gelişmiş olması e, bu çok ciddi bir rakam. E, peki e, bilmiyorum Ayşe istersen e, sözü sana bırakayım ama bir Long Covid'in ne olduğunun tanısını nasıl koyuyorsunuz? Neye long covid diyorsunuz? Buna biraz e, değinip Ayşık istersen ondan sonra sözü sana bırakayım. Okey ben devam edeyim o zaman. Lütfen yani kime long covid diyorsunuz? E, koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten sonra 6 hafta geçtikten sonra hastaların devam eden tüm şikayetleri. Yani bunlar koronavirüs sırasındaki yani akut enfeksiyon sırasındaki e, tat ve e, tat ve koku kaybı da olabilir. Baş ağrısı olabilir, yorgunluk olabilir, baş dönmesi olabilir, e, yalancı alerji bulguları dediğimiz histamin intoleransı bulgularına benzer bulgular olabilir. Bu akut enfeksiyon sırasında zaten hepimiz 3 aşağı beş yukarı biliyoruz. O enfeksiyon sırasında ben COVID oldum ve o bulguları yaşıyoruz. Fakat hasta olduktan sonra 6 hafta geçmesine rağmen devam eden tüm yakınmalara uzun COVID olarak adlandırıyoruz. Hocam bir şey soracağım. E, bu e, COVID geçirirken bu tarz şikayetler olan örneğin tat ve koku kaybı. E, COVID sırasında bu, bu öyle bir sorun yaşıyor hasta. Bunun 6 ay sürmesi söz konusu. 6 aydan fazla sürmesi. Uzun COVID tanısı. Evet. Bir de bazı bulgular var ki COVID geçiriyor. O sırada yok böyle bir şey. Hiçbir bir süre şey. sonra ortaya çıkan bulgular Aynen. var değil mi? Yani bu farklı e, gruplar da var. Aynen. Long Covid içinde. Peki Ayşegül sözü sana bırakayım. E, Meraklı dinliyorum Long Covid'le ile ilgili genelde e, kriterler belirti üzerinden kuruluyor anladığım kadarıyla doğru mudur? Doğru. Evet. Yani hastalarda e, ufak tefek böyle e, işte hematolojik bulgular olabiliyor tam hı. kan sayımında CRP yüksekliği, feritin yüksekliği, didaimur yüksekliği olabiliyor veya akciğerde böyle e, devam eden bulgular olabiliyor ama hastaların yüzde doksanında e, şey olarak yani biyokimyasal olarak bakıp da aa sizde long covid var diyebileceğimiz bir durum yok. O doğrudan bir gösterge direkt bir gösterge yok yani. Yok. Evet. Evet. Var mı ee... Non spesifik belirtiler de olabiliyor. Mesela bu e, şey, koku almama spesifik bir belirti. Ama hı hı. yorgunluk gibi, kırgınlık gibi e, belirtiler de oluyor olabilir. Evet. Bu tabii çok fazla da hastada olduğu için e, bunu long covid'e nasıl odaklayabiliyoruz? Farklı hastalıklar nedeniyle de olabilir mi? E, bunlar birbiriyle de, e, karışıyor olabilir mi? Nasıl yani hani Somut gösterge olmadan çok pozitivist bir yerden girdim ama kesin bu evet. lav Covid'tir diyebiliyoruz. Evet. Şimdi hastaların da en önemli problemi bu. Doktorların da en önemli problemi bu. Hani kime nasıl diyeceğiz e, ve nasıl tanık olacağız? Şöyle şimdi yorgunluk e, öyle bildiğiniz gibi bir yorgunluk değil. Önce onu söyleyeyim. Gerçekten Hı. hastaları yatağa yapıştıran, e, koltuktan kalkamamalarına neden olan ancak tuvalete gidip böyle yemek yemelerini yiyebilecek durumda olan bir yorgunluk. Çok ağır ve kesinlikle dinlenmekle geçmiyor. Bu zaten kronik yorgunluk sendromunun en önemli özelliklerinden bir tanesi. Şimdi normalde gün içerisinde çok çalışırsınız, yorulursunuz, yatarsınız, uyursunuz. Ertesi sabah dinlenmiş olarak uyanırsınız. Bu hastalar ne kadar yatarlarsa yatsınlar, ne kadar dinlenirlerse dinlensinler, yorgunlukları geçmiyor. Artı tabii ki bu yorgunluk tek başına da olmuyor. Genellikle ya yanında e, böyle e, otonom e, sinir sistemi tutulumu dediğimiz kalp çarpıntısı, ayağa kalkınca baş dönmesi, göz kararması, baygınlık hissi gibi veya e, görme bozukluğu gibi, ellerde ayaklarda şişme gibi, ateş, hipoglisemi atakları gibi... E, alerji bulguları gibi anjiyoödem olsun soğuk veya sıcak sonrasında bulgular olsun ekzemalar kontak dermatitler gibi böyle o kadar e, çeşitli ve dallı budaklı ki e, onu hani başka bir şeye yormak çok anlamlı değil bu hastaların pek çoğunda zaten mastürcesi aktivasyon sendromu görüyoruz. E, bu mastürcesi aktivasyon sendromuyla uğraşan hekimlerden bir tanesi dünyadaki en önemli hekimlerden bir tanesi Dr. Lawrence Afrin şöyle der mastürcesi aktivasyonu için. Eğer bir hastanın pek çok şikayeti varsa bunları ayrı ayrı hastalıklara veya ayrı ayrı tanılar vermek yerine neden hepsinin bir ortak noktası olabileceğini düşünmüyoruz. Diye bir e, şeysi var. Bu evet. long covid'de de biraz öyle. Yani bir hastanın hem mide bağırsak şikayeti hem alerji şikayeti hem yorgunluk şikayeti hem endokrin şikayeti e, gibi gibi böyle pek çok şikayeti ve özellikle bunlar öncesinde ya yokken ya da belirgin olarak yokken koronavirüs geçirdikten sonra ortaya çıkıyorsa ona long covid diyoruz. Peki ebne, Sıla sana dönmek istiyorum Ayşe. Uygunsa senin içinde şimdi e, Sayın e, Bahnu Taşçı Fresko anlattılar e, ve kendi muayenelerinde gördükleri olgularda %50'yi aşan oranda Long Covid'e doğru bir seyir, bir gidişat olduğunu saptamışlar. E, üniversite e, e, eliniklerinde acaba durum nasıl? E, Covid olgularının yarısından fazlasında siz de görüyor musunuz? Ve sizin açınızdan bir desen tabloyu bize bir tanımla daha sonra bir müzik arası yani evet, Tabi biz de e, görüyoruz aslında biz de takip ediyoruz daha doğrusu şu şekilde hmm. e, şimdi bu virüsün özelliği biliyorsunuz hem e, solunum sistemini özellikle akciğerleri, kalbi bir de damar hani endoteli e, tutması özellikle bu sistemlere özel bir afinitesi olması ve e, hastalarda e, yani daha doğrusu ACEK reseptörlerinin olması sebebiyle buralara bağlanabiliyor ve e, daha çok böyle her hastada da aynı klinik semptomla başlamıyor. İlk baştaki yayınlarda da hep böyle ağır seyredenlerde non COVID e, olabiliyor, ağır seyirin devamı gibi e, önce bir yayınlar çıkıyordu. Fakat şimdi hafif de geçirseniz, ağır da geçirseniz böyle bir ihtimalin, işte bahimde bahsettiği gibi uzun bir e, aslında e, sonuçları devam edebiliyor, Bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Bu eğer e, şöyle bir şey belki yenelleme yapılabilir. Biraz daha böyle hangi sisteme yönelik bir ağırlıkta geçiriyorsanız yani hangi e, sistem derken mesela ateşiniz var daha çok ateş ağırlıklı vesairesi bununla ilgili bir takım e, işte eee semptomların devam edebileceği. Akciğerle ilgili ise işte bununla ilgili sonun problemi nefes darlığının biraz daha uzun e, devam edebileceği. Yani hiç e, olmayan şikayetin wan dediği gibi aslında ortaya çıkabileceği ya da bazı şikayetlerin uzaması şeklinde. E, kardiyolojik problemler, kalp çarpıntıları vesaire, bunlar biraz daha beklenen şeyler. Bir de e, ince bağırsak reseptörlerine bağlanabildiği için acıyakinin bulunduğu yerlerde ince bağırsakla ilgili de işte, karın ağrısıydı. Bu tip şeylerin de ön planda olduğu e, bir hasta grubu da olabiliyor. Biraz daha böyle e, aslında e, bu yani viral etkenler her türlü sistemi tutabilirler ama buradaki hani bu e, nörolojik Kısımı da ayrı bir e, etapta gidiyor. Biz burada hani viral etkenlerde deriz ki olur, menajit olur. Öyle bir şey görmüyoruz ama bu sefer de böyle işte e, nöropsikiyatrik bir takım bozukluklar görüyoruz. Bütün bunları üniversitede de, de takiplerde görüyoruz. O hastaların aslında o sisteme ait e, incelendiğinde yani işte kalp ile ilgili de şikayetlerden devam eden problemleri varsa işte bakıldığında o inflamasyonun devam ettiği o %60'ların aslında onda devam ettiği yani hangi sistem ön plandaysa onunla ilgili inflamasyonu getirdiği bir takım problemlerin devam ettiği görülmüş. Yani her halükarda e, aslında bütün şikayetleri dikkate almak ve üzerine gitmek gerekiyor. Evet, sizin belirttiğin gibi başlangıçta ilk bölümde oldukça Alışılagelerin dışında seyir gösteren bir yani viral enfeksiyon önemli. Söyleşimizi sürdüreceğiz ama bu programda 3 müzik parçası da dinliyoruz. İlk parça ve ilk müzik aramız Pharrell Williams'tan geliyor. Parçanın adı hep. 20 Ocak 2023 95.0 açık radyodayız. Bir önce sağlık programında. Konuklarımız koronavirüs enfeksiyonu ve sonrası büyük yorgunluk. Nedenler, niçinler, çözümler. Akademisyen kitabı çıkan. Kitabın yazarları Sayın Doktor Banu Taşlı Fresko ve sevgili Sıla Akhan'la şimdi sürdürüyoruz. Ayşegül söz sende. E, Selim Hocam nedenlerine girmek istiyor. Ben de çözümlerini evet. çok merak ediyorum. E, önce nedenlerini kısaca konuşalım sonra çözümlerini tamam. uzun konuşalım. <gülüyor> Peki. Evet önemli. Evet. Hanginiz başlarsınız nedenlerinden? Ula, Sıla başlasın Hocam. ben devam edeyim. <gülüyor> Peki. Yani düzenleri aslında e, o inflamasyonun bir organda devam etmesiyle, o organın aslında biraz da hasar görmesiyle ilişkili oluyor. E, akciğerler burada ve kalp çok e, ön planda olan organlar ve onlarda seker de bırakabiliyor. Yani akciğerler iyileşirken e, aslında fibroza iyileşebiliyor. Biraz daha e, soğunum kısıtlılıklarıyla hasta iyileşebiliyor. Bu tür e, sekerler bırakabiliyor. Kalp için de aynı şekilde. Bu iki organ çok... Ee, önemli ve çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Ee, bazıları geri dönüşümlü olan e, ve hasar bırakmadığını e, düşündüğümüz aslında e, etkileri oluyor. Onlar işimize saç dökülmesi de çok görülen şeylerden bir tanesi bunlar bisikletrisle e, olmadığı yine tekrar geri dönüyor. Ee, burada e, eksik olanın ne olduğunu fark etmek, o organla ilgili e, kalıcı bir şey olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Ee, ve hangi sistem daha ön planda olacağında tabii gene aslında e, virüsle konak arasındaki ilişki belirliyor. E, o e, şekliyle biz e, devam etmemiz gerekiyor. Çok ön planda olan organlar bunlar ama böbrekli, karaciğerli bunları da e, etkileyebilir. E, ve özellikle de bir kronik böbreği varsa, kronik karaciğer hastalığı varsa, işte kronik bir e, başka bir sistemle ilişkili bir hastalığı varsa onlarda tabii ki bunların daha abartılı bir hale gelmesini sağlayabilir. Burada e, virüsün aslında ki o temelde en başta konuştuğumuz özellikleri. Virüsün yani kontrolsüz bir çoğalması değil aslında problem. E, kontrolsüz bir immün sistem yanıtı. Bunun getirdiği sonuçları ile aslında uğraşıyoruz. E, böyle de değişik bir virüsle de aslında e, e, ilk defa e, karşılaştığımız için de e, bunun e, devamının da çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Bilgiler biriktirip aslında bilgiler de değişiyor. E, ama evet. e, sonuçta insanların... E, şikayetin neyse o şikayetlerin üzerine gitmeleri gerekiyor. Hani bunun e, Banu'nun bahsettiği gibi böyle günlük hayatta e, bek fazla şikayet gibi insan, dile getiremediğimiz şeyler aslında önemli olabiliyor. Bana hastaların çoğu mesela eskisi gibi değilim diyor mesela. Onu kendi de tarif edemiyor. En yani... bir tanesi o. Eskisi gibi değilim. Ben böyle değildim. Evet. Aynen. Yani o yüzden hani bunun nedeni orada bir sekel kalmış organda ve onun getirdiği bir sonuç da olabilir. Onun dışında bir takım inflamasyon devam etmesi bizim önleyebileceğimiz ve aslında sekelsiz eğleşebileceği bir şey olabilir. Detaylı bir aslında kontrol gerekiyor. Ve hastaların çoğunun da böyle olduğunu da unutmamak lazım. Yani çoğunda bir semptomun devam ettiği görünüş mesela çalışmalarda uzun süre. E, hatta e, bazılarında daha az bir o kısmında da 3 tane semptom birden devam ediyor. Yani böyle e, aslında uzun süreli semptomların çok görülmesi de çok e, az olasılıkta değil. E, o yüzden e, önemli bir konu diye düşünüyorum. Ben e, sözü yine Banu'ya bırakayım. E, Sıla, e, e, senin Banu'ya söz vermeden önce Fresko'ya bir şey soracağım. Bu biraz önce değinilen mas hücreleri aktivasyonu ve histamin intoleransı. Bunu biraz açar mısın? Belki mas hücresinin ne olduğunu çok kısaca söylemende yarar olacak. Yani bizim aslında bu viral etkenlerle beklediğimiz bir şey değil bu çok. Daha çok bakteriyel enfeksiyonlarla, sepsiste bu mast hücre aktivasyonuyla birlikte organ yetmezliğine götüren o inflamasyonla bütün o sitokinleri bizim aslında bunları bir anda kullanması ve tüketmesi ve sonuçta bu kısır döngüden çıkamaması ile giden bir durum belki diye söylemek gerekir. Burada bu durdurulamayan bir fırtınaya gidiyor. Biz o fırtınanın başında yakalarsak bunu immün sistemi baskın ilaçlarla toparlayabiliyoruz. Bunu Covid'de de çok yaptık. Ee, ve e, gerçekten başka o viral tedavinin dışında virüsün çoğalması bittikten sonraki bu e, inflamasyonu durdurmaya yönelik e, immün sistemin kendi immün sistemimiz kendimize zarar verecek hale geliyor. Evet. Bu, bu, bu çok önemli bir nokta ve bunu açıklar çeşitli programlarda da dile getirildi getirmeye çalıştık bizlerde çünkü e, virüsten mücadele kadar. Aslında bizim vücudumuzda gördüğümüz COVID sürecindeki bütün hasarların, semptomların, olumsuzlukların e, abartılı ve yanlış çalışan immün yanıttan kaynaklandığını, onun için aman immün zayıflamıştır, ayıflamıştır, güçlendir falan yaklaşımının çok doğru olmadığının altını çizmekte yarar var. Bunu tekrardan vurguladığım, belirttiğim için teşekkür ederim. Ayşe Hüsnü sana bırakayım Sayın Fesko'ya sorun var mı? Ya da bu konuyu sürdürecek miyiz? Yani nedenlerine daha sonra çözümlere ve çözüm önerilerine geçelim. Çözüm önerilerine yavaş yavaş geçebiliriz. Banu Hanım'ın da ekleyeceği bir konu yoksa bu konuya. Benim önerilerim aslında çözümlerle söyleyeceklerim aslında çözüme giden yolu şey yapıyor. Sıla'nın evet. söyledikleri olarak hastaların pek çoğunda ciddi olarak bağırsaklarında problem oluyor. Bu bağırsaklarda hem enflamasyon şeklinde hem de artmış bağırsak geçirgenliği dediğimiz bu bağırsak hücrelerini bir arada tutan sıkı bağlantıların Hasarlanması sonucu e, yediğimiz, içtiğimiz veya bağırsağımızdaki e, bütün maddelerin bağışıklık sistemimizi tetiklemesine e, yol açan bir durum. Bu hastaların pek çoğunda var. Onun dışında bu hastaların pek çoğu e, çok sağlıklı beslenmeyen, e, daha çok karbonhidrat ve doymuş yağ, batı tipi beslenme e, tarzında beslenen hastalar. Bu tip beslenme de hem mitokondri hasarına hem de endopi plazmik retikulum stresine neden oluyor. Dolayısıyla da hastaların e, enfeksiyonu geçirdikten sonra iyileşebilme imkanları da e, sekteye uğramış oluyor. Hı. Son olarak da e, D vitamini ve magnezyum başta pek çok vitamin ve mineral eksikliği olan hastalarda uzun Covid'i hem daha ağır görebiliyoruz hem de e, görme evet. riski belirgin olarak artıyor. Şimdi e, Ayşegül'ün merakla beklediği bu iyileşme önerilerine geçerken kitabınızda bu bölüme geçerken çok, beni çok doğru bir saplama diye tanımladığım, öyle düşündüğüm bir bölüm var, bir paragraf var. Diyorsunuz ki, takip eden sayfalarda saydığımız öneriler koronavirüs enfeksiyonuna yakalanma ve hastalığı ağır geçirme olasılığınızı bir nebze azaltabilir. Uzun COVID bulgularıyla başarılı şekilde mücadele etmenizi sağlayabilir. Yoksa mucizevi sonuçlar elde etmenizi sağlamaz. Bu çok doğru bir yaklaşım. Bu her yerde görmediğim bir şey. Onun için... E, teşekkür ederim böyle bir e, e, ifadeyi e, yer verdiğiniz için. Çünkü genellikle insanlar A e, maddesini önerip sanki o mucizeviymiş her şeyi halledecekmiş gibi söylüyorlar. Ama bu programda belki de en önemli notlardan e, benim aşımdan bir tanesi bu virüsün çok farklı çeşitli sistemleri tuttuğu ve alışılagelmişin dışında farklı davranış biçimleri olduğu, farklı bulgulara yol açtığı, bunların çözümlerinde de farklı olduğu ve farklı şikayetler, farklı tedavi yöntemleri diye düşünüyorum. Evet bu e, mucizevi olmayan ama yine de birçok hasta için önerdiğiniz e, yaklaşımlar bu uzun Covid için iyileşme önerileri nelerdir? Şimdilik söz sizde Sayın Tezku. Buyurun. E, önce e, en en basit ve hastaların en çok ihmal ettiği şey su içmek. Hastalar su içmiyorlar. Su içmedikleri müddetçe de hastalıkları devam ediyor. E, ben her zaman hem hastalarıma hem Instagram üzerinden hep hatırlattığım şey günde en az 2 litre su içmeleri gerektiği. Çünkü su içmek onların iyileşmesini hızlandıran ve kolaylaştıran bir durum. Su içmemek. bir de... sıvı olmaz mı? Sadece su Olmaz. Mu? Çünkü şöyle şimdi kahve zaten hem kafein içeriyor hem diüretik etkisi var. Çay dao enzimini inhibe ederek histamin toleransı bulgularını arttırıyor ve onun da diüretik etkisi var. Bitki çayları olabilir ama bitki çaylarında da böyle lıkır lıkır içmek o kadar mümkün olmuyor. Su, e, duru su, bildiğimiz su, tabi arıtılmış veya işte e, şey e, iyi bir kaynaktan elde edilmiş su, e, en önemli şartlardan bir tanesi bu. İkincisi uyku. Hastalar bir şekilde hem hastayken hem de hasta olduktan sonra ya işte biraz bir, birkaç ilaç içerim işte şöyle yaparım böyle yaparım geçer diye düşünüyorlar ve uykularına dikkat etmiyorlar. Hiçbirimiz uykumuza doğru dürüst dikkat etmiyoruz zaten ama bu hastalar hiç yani bu hastalar demeyeyim de uzun covid hastalığı da dikkat etmiyorlar ve günde en az 8 saat duymak. En az. İstediğimiz bu. Mümkünse de ee, erkence bir saatte yani 9-10 gibi yatıp sabah saat 6-7 gibi kalkmak. Çünkü e, sirke diyen ritimler e, dünyanın e, dönüşüyle uyumlu olarak bizim kendi sirke ritimlerimizde uyumlu çalıştığı zaman çok daha kolay iyileşebiliyoruz ve e, stres yanıtımız çok daha e, ılımlı bir hal alabiliyor. Üçüncüsü kesinlikle ve kesinlikle sigara yok. Kesinlikle. Bunu çok söylüyorum. Hastalar da biliyorlar ama bir şekilde dayanamıyorlar ve devam ediyorlar. Ama sigara içtikleri müddetçe hem akciğer hasarları hem kardiyovasküler hasar hem de mitokondri e, hasarı e, ve oksitatif stres e, geçmiyor. O geçmediği için de hastalar iyileşmiyorlar. Bu bazı en az su içmek, uyku ve sigara e, kullanılmaması bunlar aslında sadece long covid için değil zaten genel sağlıklı, aynen, var, evet, sağlıklı yaşam için e, öneriler. Şimdi sizin daha spesifik e, vitamin, mineraller, fito e, vitamin güneş bir şeyler var. Ayşegül e, araya girdim. Bir sorun var mı daha spesifik olarak? E, Banu? E, sanıyorum Banu Hanım oraya da gelecek. Beslenme tarafına da gelecek. Beslenme ile ilgili ben kendime deney yapmış bir kişiyim. Ama bu etik bir deneydi tabi. Yaklaşık dört senedir veganım ben. beslenmenin ne kadar değiştirdiğini görüyorum insanı. Hani buna olumlamıyorum da olumsuzlamıyorum da. Ama değiştiriyor yani beslenmenin evet. bir değiştirici gücü var. Onun farkındayım. Deney kendimden Neden ne, ne değişiyor diye soracağım da ben, ben çünkü ee, özellikle e, e, e, sılabilir e, bu mikrobiyota yani floramızdaki mikroorganizmalara e, e, onların immün sistemle ilişkisine çalışan birisi olarak e, biliyorum ki beslenmeye bağlı olarak e, beslenmeni değiştirerekten rejimini değiştirerekten mikrobiyotanı değiştiriyorsun evet. ve mikrobiyotanı değiştirdiğin zaman da senin hem immün sistemin hem diğer fizyolojik sistemlerinin üzerine bu mikrobiyotanın özellikle metabolitleri üzerinden yani besinleri parçaladıktan sonra ortaya çıkan ara maddeler üzerinden çok ciddi etkileri var. Bunu biliyorum da sen de iyi mi yaptın bu veganlık ve mikrobiyotanın değişimi? Kötü mü onu bilmiyorum tabii. Olumsuz da var, <gülüyor> olumsuzu da var hani <gülüyor> öyle diyebilirim hani direkt tamam. e, şey somut göstergesi göstergesiyle konuşacaksın. <gülüyor> Ama Şimdi, e, bırakmadığıma göre demek ki çok olumsuz evet, değil. Evet. <gülüyor> yok yok onu şey, savunduğunu ve sevdiğini <gülüyor> sana iyi geldiğini anamdan biliyorum. Peki e, ben Hocam ne diyorsunuz? Veganlıkla e, COVID, uzun covid tedavisi bir ilişki buluyor musunuz? E, e, Vejeteryanlık e, okey ama veganlıkta e, özür dileyerek Ayşegül Hanım e, şöyle e, hem e, doymamış yağ asitleri, omega 3 yağ asitleri alımımız e, hem taurin hem de e, 12 ve demir alımımız e, e, düşüyor. Hay böyle olunca da beyin sisi olma ihtimali daha artıyor. O yüzden ben de kırmızı et e, çok seven birisi değilim. E, ye, yenilmemesi yenilmeyebileceğini de düşünüyorum. Ama yumurta ve balık yemenin e, şart olduğunu düşünüyorum. Sıla biz çekilelim aradan bağnuyla açısı bakalım. Baş ben gerçekten inanılmaz ve her şeyi şey şey evet. yani her şeyi severek yediğim için hani böyle ben gerçekten şu çok... dilerim annem dinlemiyordur. Benim yakışımım bu. Annemin dilerim şu anda radyosu bozulmuştur. Gelene çok sevgi ve saygılarımla lütfen. Çok teşekkürler. teşekkürler. Dikkat edin. Anne sözcüğüne bakıyor. <gülüyor> evet Ayşe, başka yine senin sorun var galiba. Long Covid'e dönelim. Oradaki beslenme <gülüyor> önerileri ne acaba? <gülüyor> Peki, evet. Şimdi ilk önce şey, rafine olan her şey, yani hem rafine şeker, hem rafine unlar, hem de işlenmiş gıdaların içerisindeki katkı maddeleri bu şek şeker, un ve katkı maddeleri hem bağırsaklarımıza zarar veriyor hem mitokondrilerimize zarar veriyor hem de bu zaten aktif olan veya ak e yaramazlık yapmaya müsait olan mas hücrelerini daha da aktive hale getiriyor. Artı kilo almamıza ve insülin direncine neden olarak endoplazmik stre e retikulum stresine neden oluyor. Dolayısıyla ilk hastaların yapması gereken şey rafine şeker, rafine un ve işlenmiş ve katkı maddeli gıdaları kesmek. Sonrasında eğer kronik yorgunlukları, fibromiyajları, migrenleri öncesinde de varsa veya ailelerinde böyle miyle varsa problemleri varsa Tercihen çölyak testleri yapılarak çölyak antikorları ve genine bakılarak ama ona bakmadan da mümkün mertebe gluteni kesmek hastaların pek çoğuna e, çok iyi geliyor. Üçüncü bir şey de sebze ve meyve tüketimini arttırmak. Sebze ve meyve tüketimiyle hem sizin demi söylediğiniz gibi bağırsak ba bakterilerimizi besliyoruz, hem de bu bağırsak bakterilerinin e, liflerden elde ettiği kısa zincirli yağları adı asidi adı verilen ve bağışıklık sistemimizi sakinleştiren bir takım maddeler var. O maddelerin üretimini arttırmış oluyoruz. Hem de magnezyum ve pek çok e, vitamin ve minerali beraberinde almış oluyoruz. D vitamini düzeylerine... Size bir şey söyleyeceğim Hı. sevgili Banu. Yani bu söyledikleriniz demin de bu su içme, uyku ve sigara e, kullanmama bu zaten hep sağlıklı ve e, yaşam Tabii. için önemli noktalar. Evet. E, Yine buradan beslenme alışkanlıkları özellikle rafine ve işlenmiş e, besinlerindeki katkı maddelerinin zararı. Bu da aynı şekilde yine sağlıklı bir yaşam için gerekli olan dikkat etmem gereken noktalar. Yani e, niye söyledim bunları? Çünkü e, nasıl Covid'de çok spesifik bir bulgu yoksa, e, iki hastada çok farklı şikayetle ortaya çıkıyorsa ve genel anlamda bizim gördüklerimiz ve önerilerimiz de aynı. Bu önerilerde hani Covid'e ya da Long Covid'e özgü değil. Ama değil. bütün bu sağlıklı ve yaşam önerilerinin bu Long Covid içinde iyi geleceği anlaşılıyor söylediklerinizden yani doğru mu efendim? Kesinlikle. Ama zaten Covid içinde hatırlar mısınız bilmiyorum ilk Covid çıktığında aslında yanlış bir şekilde yaşadığımız, yani evet, evet. hem dünyaya hem kendimize yanlış bir şekilde yaklaştığımız ve evet. COVID sonrası bunu bir miktar en azından normale yakın e, hale getirdiğimiz konuşuluyordu. Uzun COVID içinde aynen öyle. Zaten e, uzun COVID olan hastalar... E, Evet yani belki çok ağır hastalık geçirmeyebiliyorlar ama ya bağırsaklarında ya bağışıklık sistemlerinde ya vitamin mineral düzeylerinde bir takım problemler olan hastalar. Peki Ayşegül daha spesif bir sorun var Söz sende. Daha spesifik sorumda şu olacak. Merak ettiğim yerlere giriyoruz. Sıla Hocam'a da bunu soracağım. Banu Hocam'a da. Bunlar sebze, meyve, yemek. Genel olarak öneriler. Ek takviye alınmasını öneriyor musunuz? Yani ek takviye derken hani şey, piyasa adlarını saymayayım ama hani önerilen ek takviyeler öneriler demeyeyim. Satılan ek takviyeler var. Bunlardan önerdikleriniz var mı? Ben söyleyeyim mi Sıla? Olur. Ama, e, şimdi bir kere bir D vitamini. E, ama D vitamini tabii kafamıza göre almıyoruz. Mutlaka düzeylerine bakıp e, alıyoruz. Çünkü hastadan hastaya çok fark edebiliyor. Ama yeterli D vitamini düzeyleri gerçekten çok önemli. Ve hastalığın üstesinden e, hızlıca gelmemizi sağlayabiliyor. İkinci bir başka başka bir maddeye geçmeden D vitamini ile ilgili gerçekten Türkiye'de ülkemizde ve yurt dışında da Covid sırasında D vitaminini çok önemsendi. D vitamini eksikliği ve bunun giderilmesinin çok önemli olduğu vurgulandı. Ama bilmiyorum Sıla herhalde e, rastlamıştır muhakkak e, yorumunu merak ediyorum. E, ya bu D vitamini konusunda hiç önemli değil Covid'de diyen de bir sürü yazı çıktı. E, aslında e, e, bu yazılarda ele alınan hasta gruplarının özelliklerine göre bazen D vitamini çok önemli bazen pek öyle söylendiği kadar da önemli değilmiş gibi D vitamini eksikliği ortaya çıktı. Bilmiyorum Sıla ne diyorsun bu konuda? Ben aslında D vitamini konusunda D vitamininin bakıldığında bu dönemde özellikle eksik olduğunu da çok gördük kişilerde. Yani evet, onun değil mi? Evet. Eksikliğinin de etkisi mutlaka var diye düşünüyorum. E, fakat şunu da e, aslında söylemek istiyorum e, antiparantez bizim e, mesela şimdi hastalar geliyorlar e, COVID-19 tanısı konuyor bazıları hafif geçiriyor e, ama bir bakıyorsunuz hasta bir tomar aslında ek, e, bir takım şeyler alıyor e, işte evet. vitaminler bunlar bunların da çok bilinçli aslında kullanılması lazım çünkü aslında hastalığın bir ilk aşamasında bir antiviralin de etkisi var. Bir antiviral kullanmak gerekiyor. O ilacı biz onu anlatmaya ve onun kullanması gerektiğini söylenene kadar hasta aslında bir tomar başka bir şey alıyor. Yani bütün bunlar bir birlikte alınması gereken ve çok da kafamıza göre yapılmaması gereken şeyler. Bir de hastalığı çok e, hafif geçecek intibayla ilişkili bir. Ön yargı oluyor. Ben hafif geçireceğim. Şu çünkü destekliyorum. Ee, işte vesaire. Bunlar önemli tabii ki ama e, o iyi hastalığın o evresi için gereken ilaçlar olabiliyor. O ilaçların da burada çok önemli olduğunu aslında ben e, antiparantez vurgulamak istiyorum. Peki tekrar bağlıya döneceğim bu D vitaminden sonra devamında o listede neler var ama Sıla, sen sözü almışken şunu da ekler misin? Ee, Sayın Fresco'nun bahsettiği D vitamini ve diğer vitaminler katkı e, ve güçlendirici takviye molekülleri dışında, spesifik olarak sizin Long COVID tedavisinde kullandığınız bir ilaç var? Mı? Yok, Long COVID için yok. Ee, yani COVID sırasında ama ilk evrede antiviral, sonraki evrede evet. immunolojik bir takım ilaçlar. Ama sonrasında devam eden probleme göre işte bir kardiyolog yardımına Hayır. ya da bir şeye devam edebiliyoruz. Onun önerdiği şekilde. Yani kalan hasara bağlı. Olarak. Evet. Ben sözünü kestim kusura bakma araya girdim e, sılayla ama e, D vitaminden sonra ne var istedin? Önce şey söyleyeyim. E, yurt dışında long covid için Paxlovid kullanmaya başladılar. Ama tabii diğer hastalardan sıra geldikçe veya o long covid olan hasta tekrar covid olduğunda verildiğinde bir miktar e, long covid bulgularını uzun covid bulgularını azaltabildiği gösterildi. E, ama çok fazla çalışma yok böyle tek tük vaka bildirisi Anladım. şeklinde. Uzun vadede de long, long COVID uzun COVID'i kısa COVID'de bile e, fast COVID çok etkili olduğunu ya da her yerde etkili olduğunu düşünmediğim için ben o kullanmam şahsen. Bu da çok sübüktif bir yorum oldu. Evet Aynı. Evet. ne var D vitaminden sonra? İkinci sırada magnezyum var. Magnezyum çünkü hepimiz çay kahve içiyoruz. Ee, özellikle kahvenin belirgin olarak vücuttan magnezyum atıcı etkisi var. Antihipertansif kullanan veya mide koruyucu kullanan hastalarda da magnezyum düzeyleri düşük. Ve hiçbirimiz yani çoğumuz sebze ve meyveyi de çok yemediğimiz için ve çok stres altında ve büyük şehirde yaşadığımız için magnezyum düzeylerimiz düşük. Magnezyum düzeylerine bakmanın da çok anlamı yok. Çünkü vücut onu belli bir dengede tutmaya çalışıyor kalbe ve diğer şeylere zarar olmasın diye. O nedenle düzeylere bakmaksızın ben magnezyum takviyesi almasını öneriyorum hastalara ve özellikle yorgunluk ve baş ağrısı ve kronik ağrı fibromiyajı olan hastalara çok iyi geliyor. Onun dışında da evet. e, Long Covid'de e, daha ziyade etkili olduğunu düşündüğüm bir e, şeyler Tüm vitaminleri ben genellikle vitaminlerin düzeylerine bakarak veriyorum ki böyle e, fazladan bir şey vermeyeyim hastalara diye. Çünkü e, hiçbir vitaminin fazlasını almanın kimseye bize yararı yok. Eksik varsa eksiği yerine koymak önemli ama fazladan böyle e, kaşık kaşık e, ilaç e, tablet tablet vermenin bir anlamı yok. Balık yağı öneriyorum ben e, hastalarıma. Hem enflamasyonu azaltıyor hem e, histamin intoleransı ve bu süreci aktivasyonuna iyi geliyor. Özellikle fosfatidil kolin içeren balık yağları e, bağırsaklara da e, iyi geliyor. Fosfatidil serin içeren balık yağları da beyin sisine çok iyi geliyor. O nedenle e, hastanın durumuna göre onları da e, öneriyorum. Bakır eksikliği çok görüyoruz hastalarda. Çünkü e, pandemi döneminde herkes çok fazla çinko kullandı. Fazla çinko kullanımı da e, bağırsaklarda bakırla yarıştığı için bakır eksikliğine neden oluyor. Bakır da e, İslamin intoleransı ve mas yücresi aktivasyonunda çok sık gördüğümüz bir eksiklik. O nedenle e, düzeylere bakılarak mümkünse ama bakılmıyorsa da bakılamıyorsa da Çinko ile beraber bakır takviyesi de öneriyorum. Ayşegül var mı bir sorun bu bölümle ilgili? Pardon. Magnezyumla ilgili e, sorun var. Magnezyumun türleri var. Özel bir e, tür öneriniz var mı? Malat var, Taurat var. Şimdi eğer hasta çok yorgunsa, yorgunluğu varsa ve kas ağrısı varsa magnezyum malatı çok iyi geliyor. E, fakat şöyle bir hata yapılıyor. Magnezyum malat enerji verdiği için, yorgunluğa iyi geldiği için sabah saatlerinde alınması gerekiyor. Hastalar bir şekilde hani magnezyum gece alınır diye bildikleri için gece alıyorlar magnezyum malatı ve uykuları kaçıyor. E, hmm. Onda diyor bir işe yaramadı. O yüzden magnezyum malat özellikle yorgunluk ve ağrı varsa sinat, e, sitrat e, ve treonat da uyku için ve anksiyete için e, çok iyi geliyor. Genellikle zaten bunların üçlü dörtlü kombinasyonları satılıyor. Kombinasyonun içinde malat varsa sabah veriyorum ben e, yoksa da akşam veriyorum hem uykuya hem anksiyeteye çok iyi geliyor. <Gülüyor> Evet, bu önemli konuyu sizlerle tartışmak çok keyifliydi ve zaman da süre, çok süratle ilerledi. Biz genelde üç parça çalıyorduk ancak çıkışta bir parça çalacağız ve iki parçayla kalacağız. Ayşegül bitirirken programı başka sorun var mı? Bir de hep long-covid'in ben toplumsal düzeyine de düşünüyorum. Mesela bir kişi... Ee, yani tabii sağlığın sosyal bileşenleri de çok önemli ve bunun farkındayız. Sağlığın sosyal bileşenlerinde sosyal olarak e, çok stres altındaysa, e, düşük bir ücrete çalışıyorsa, kötü bir yerde çalışıyorsa, e, evet. acaba bunların tamamını tamamlasak bile bir şeyi değiştirebilecek miyiz hayatında diye de hep böyle. Evet. E, o da hak sağlığı bakış açısı e, düşünüyorum. Evet. Ondan dolayı sanıyorum sosyal bileşenlere de dikkat önemli. Nasıl o oraları biz çözemiyoruz en azından. Katılıyorum. Evet. evet. Peki sevgili sıra şimdi Banut Achy Fresco son sözlerinizi alabilir miyim? Çünkü ben bir an önce programım bitip yaşam biçiminde değişikler yapmam lazım. Bir iki litre kahve içen birisi olarak günde iki litre suya dönüştürmem lazım. Günde 4 saat uyuyan bir kişi olarak 8 saati çıkartmam lazım. Sigarayı bırakmam lazım. Beslenme konusunu Ayşegül'ün yanında kesinlikle bahsedecek, utanılacak bir beslenme <gülüyor> biçimim var. Yani benim yapacaklarım çok. Liste onun için lütfen son sözlerinizi alayım. Çünkü hemen koşup içeride davranışlarımı değiştireceğim. <gülüyor> evet, Yani <Evet>, <gülüyor> COVID-19 gerçekten hayatımıza çok fazla dokundu ve bundan sonrası için de e, takip etmeye devam edeceğiz. Kendimiz de e, hastalıklarımızı önemseyip e, bunları bir e, doktor tavsiyesiyle ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. E, ne çok e, abartılı ne de çok az önemseyerek e, önem verilmesi gereken bir virüs. E, o açıdan hayatımızı olmaya devam edecek. Biz de onunla yaşamayı öğreniyoruz. Evet, teşekkürler Sıla. Banu? Ben de uzun Covid hastalarını doktorlarımızın ve aile yakınlarının ciddiye almasını istiyorum. Gerçekten hastalar yalan söylemiyorlar, uydurmuyorlar veyahut da naz yapmıyorlar. Hastalar ve onların hastalıklarına ve kendilerine saygı gösterilmesini istiyorum. Çok teşekkürler. Evet Ayşegül söz sende. Evet çok teşekkürler. Ben kitabı edinmiş. Ama henüz okuyamamıştım. Büyük bir heyecanla okuyacağım. Ee, bir şekilde beslenme önerilerinde vegan'a uyarlayacağım. Ee, omega, <gülüyor> omega 3 vurgusu önemliydi. Ee, ben de vegan omega 3 aldığımda hep kendimi iyi hissederim. Demek ki bu kadar önemli gerçekten. <gülüyor> benim değiştirecek bir kalemim var. Benim baksana koca listem var yani. Kahveyi suya dönüştüreceğim filan. Bir <gülüyor> zor ben şimdi. Çocuğum, kitap uzun bir de. Oradan daha neler çıkar. <gülüyor> Korkuttu beni ben okudum. Peki Enf e, koronavirüs enfeksiyonu ee... sonrası büyük yorgunluk nedenler niçinler çözümler kitabının yazarları. Sayın doktor Banu Taşçı Fresco ve sayın doktor Sıla Akhan bizim konuğumuzdu. Ayşegül pardon sözünü kestim. Yok yok ee, bir arkadaşım okumuş da bana mesaj attı ee, anladım her şeyi dedi bu arada doktor değil ee, anladım demesi güzel mülkiyle ee, ama durumum şu dedi İngilizce anlıyorum ama konuşamıyorum durumu dedi tam uygulayamıyorum. <gülüyor> Evet, akademisyen kitabından çıkan bu kitabı özellikle koronavirüs sonrası, koronavirüs enfeksiyonu, COVID sonrası ortaya çıkan büyük yorgunluk kendiniz ve yakınlarınız için. Buradaki nedenler, niçinler ve çözümler oldukça aydınlatıcı bir kitap. Ben de çok yararlandım. Peki, çok teşekkürler. Sıla sağol kabul için <gülüyor> bu sorun içinde ee, çok teşekkürler çalışma arkadaşım sevgili Sıla Akan ve sevgili Banu Taşçı Fresco ee, konuğumuz olduğunuz için teşekkürler elinize ağzınıza sağlık bu kitapta çok güzel olmuş. Olun. Evet sonuna geldik. Ornella Vanoni'den 1977'den bir parça ile size veda edelim. L'appuntamento isimli parça ile veda ediyoruz. Tekrar teşekkürler için. Çok teşekkür için. ederiz güzel akşamlar. Sağ olun hoşça kalın.